Camız üçüncü ismimiz Allah azze ve celle'nin El Basir ismidir. Allah azze ve celle <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de 40 yerden fazla bu ismi zikrediyor. Subhanuhu ve Teana, neyse ki mislihi şeyun semiul basir. Onun hiçbir benzeri yoktur. O işitendir, görendir. İn Allah hakkana semi'an basira. Allah işitendir. Allah görendir. Vallahu bima taamalon basir. Allah onları eee basir. Onların yaptıklarını görendir. Allah Azze ve celle. Vallahu basirun bil Allah kullarını görendir. Bütün bunlar nedir? Allah hazze ve cellenin basir ismiyle alakalıdır. Basir nedir kardeşlerim? Allah Azze ve Celle görülmesi gereken her şeyi görendir. Ve her şey ne varsa küçücük zifiri karanlıkta simsiyah bir karıncanın simsiyah bir kayanın üstündeki hareket etmesini dahi görendir Allah Azze ve Celle. Yedi göğün altını gördüğü gibi yedi göğün üstünü de en ufak bir şekilde gözlü kapağının kapanıp gözlerin hıyanetini de görendir Allah azze ve celle. İbnü'l-Kayyim Rahimuhullah Allah azze ve celle'nin el-Basir yani gören ismiyle alakalı diyor ki Allah azze ve celle her türlü en ufak zerreyi dahi görendir. Onların kemiği, eti, işte kanı, beyni, damarı ne varsa Allah Azze ve Celle yeryüzünde sürünen, yeryüzünde gezen ve o gecenin karanlığında dahi olan her şeyi görendir Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim bir Müslümanın İman etmesi gereken şeylerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır şekilde iki gözünün olduğuna iman etmektir. Allah Sübhanahu ve Teala celaline ve kemaline yakışır şekilde. Diyor ki Allah Azze ve Celle, وَاسْبِرْ لُحُكْمُ رَبِّكَ فَاِنَّكَ sen onların hükmüne sabret. Muhakkak sen bizim gözümüzün önünde ve korumamız altındasın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demek ki gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle'nin şanına ve celaline ve kemaline yakışır bir şekilde iki gözünün olduğuna dair gelen rivayette Bukhari ve Müslim'de diyor ki Büyük Deccal hakkında bahsederken onun tek gözü şaşıdır. Muhakkak ki Allah Azze ve Rabbinizin gözü şaşı değildir buyuruyor diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam İmni Hüzeyme rahimuhullah Kitab-ı Tevhid'de diyor ki biz deriz ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin şanına yakışır şekilde iki gözü vardır. O yedi göğün altında göğün yerin altını da yedi göğüde hakkıyla görendir. En ufağı en büyüğü gizlenen açık olan ne varsa Allah Azze ve Celle görendir. Diyor İbnü'l İmam İbnü'l Huzime Kitab-ı Tevhid'inde Rahimullah. Kardeşlerim bu kelimenin ismin İçeriğine baktığımız zaman insan Allah Azze ve Celle'nin her şeyi gördüğünü bilincinde olan inanan bir kimse her türlü ne yapar? Günahtan, masiyetten uzak durur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin göremediği hiçbir yer, hiçbir şey yoktur. Bunu düşünen bir insan demek ki ne yapar kardeşlerim? Bu şekilde Günah işlemekten bu isim yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi görmesi ne yapar bunu kendisinden engeller kardeşlerim. Allah Azze ve Celle birçok ayetinde ayetini bu kelime ile bitiriyor, noktalıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle delikae bi ennellahi yulcu'ul leyle fi'n nahar <gülüyor> ve yulcu'ul nahara fi'l allah geceyi gündüze gündüzde de geceye katar ve ennellaha semiun basir allah azze ve celle işitendir görendir demek ki allah azze ve celle gecenin ve gündüzün sessizliğinde her şeyi işitendir allah subhanu ve Teala. ve yine Şura suresi 27. ayeti kelimesinde bu kelimeyle, bu isimle noktalıyor Allah. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ الْاِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي Eğer diyor Allah Azze ve Celle insanların rızkını çok geniş verseydi muhakkak yeryüzünde azarlardı. Fakat Allah Azze ve Celle onlara dilediği miktarda rızık vermiştir. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ basir. Allah kullarından haberdardır. Onları görendir. Allah Subhanahu ve Teala kullarının hallerini görendir ve onlardan haberdar olandır. Demek ki Allah azze ve celle e, kimin hidayeti hak ettiğini, kimin etmediğini görendir Subhanahu ve Teala. Demek ki kulları için neyin zenginliğin ve malın kimin için daha hayırlı, kimin faydasına, kimin de zararlı olduğunu en iyi bilen Allah azze ve celledir ve kimi de bozduğunu da en iyi Allah bilir. Diyor ki inneke inna rabbeke sudur rizqen limen yashau ve yaqdir. dilediği kimse için rızkını genişletir, dilediği için de daraltır. Allah kullarından haberdar olan ve onları görendir. Ve yine Allah azze ve celle Teğabun suresi 2. ayet kelimesini bu kelimeyle bitiriyor. noktalıyor. Olandır ki sizi <Sessizlik> yarattı, sizden kiminiz kâfir, kiminiz Sizi o yarattı, sizden kimi mümin, kimi kafirdir. Vallahu bima taamalon basir. Allah sizin yaptıklarınızı görendir. Demek ki sizin yaptığınız, bizim yaptığımız her türlü iyi davranışı, kötü davranışı, mümini ve kafiri görendir Allah azze ve celle ve herkesin de hak ettiğini verecek olandır Allah subhanahu ve Teala. Evet kardeşlerim. Ve bunun gibi daha birçok misal var. Allah azze ve celle'nin birçok ayetini e, bununla e, bitirdiğiyle alakalı. Ve yine Bakara suresi 110. 110. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve akimussalate ve atuzzekah." Namazı kılın, zekatı verin. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الله. Siz ne yaparsanız hayır adına onu Allah katında bulacaksınız. اِنَّ bime بِمَا basir Allah yaptıklarınızı görendir. Demek ki kardeşlerim bu da şunu gösterir bu ayet. Allah Azze ve Celle katında kulların yaptıkları hiçbir hayır ne olmaz? Zayi olmaz. Ne yaparsak yapalım yarın onu Hayır da olsa, şer de olsa yarın Rabbimizin katında göreceğiz. Allah subhanahu ve teala. Demek ki kardeşlerim bu ismini Allah Azze ve Celle'nin el basir her şeyi gören ismini düşündüğümüz zaman bu sıfatını düşündüğümüz zaman ne yaparız? Alpaçık bir şekilde Kulun Rabbisine karşı olan tavrı ne yapacaktır? Değişecektir. Kulun günah işleme şeyi, iştiyakı kaybolacak, azalacak, yok olacaktır. İşte bu şekilde insan ne yapar? İhsan makamına erişir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihsanın hakikatini anlatırken ne diyor? En te'abudallâhe ke'enneke terâhu fe'in lemtekun terâhu. Allah'a nasıl ibadet etmendir? Tıpkı onu görüyormuş gibi. Sen onu göremesen de o seni görür. Eğer bu şuurla yaşantımızı yaşarsak gizlimizde, saklımızda bir şey yapacağımızda Allah bizi görür. İşte bu ihsanın ta kendisidir kardeşlerim. Ebn-i Receb Rahimullah bununla alakalı güzel bir kıssa anlatıyor. Onunla noktalayalım inşallah. Adamın bir tanesi ıssız bir yerde bir kadına zina teklifinde bulundu diyor. Kadın da sakındı bundan kaçındı diyor. Adam dedi ki şu anda bizi yıldızlardan başkası görmüyor diyor. Kadın da dedi ki diyor peki ya onun sahibi yani Allah bizi görmüyor mu? Böylelikle de adam o feili terk etti. Allah diyor ki E ya lem ya'lem bi Allah yara? Onlar bilmediler mi ki Allah onları görür? Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Bu ismi bilmek bile insanları günahlardan, masiyetlerden alıkoymaya yeter kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu isim ve sıfatları hakkıyla bilip, hakkıyla anlayan, ezberleyen ve hayatına geçiren kullarından eylesin kardeşlerim. Yavaş yavaş anlıyor musunuz kardeşlerim? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Kim sayarsa cennete girer. E bunları yaşayan zaten tam bir tevhid ehlidir kardeşlerim. Yani şunları düşündüğümüz zaman mücerred saymak değil kardeşlerim. Bakın 3 tane isim ne kadar önemli. Hepsi de tamamen tevhidle alakalı. Yani şu ana kadar saydığımız 24-25 isim Allah Azze ve Celle'nin ismi hepsi de buram buram. Tevhid kokan isimler. Zaten bunları anlayan, bunları sayan bir insan tevhidi gerçekleşmiş olur ki zaten Allah'ın vadettiği cennetine girer inşallah. Bizi de o cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah'ım amin. Allah bizi azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve cehennem azabından rahmetin rahmetiyle cennete girdirdiğin, cehenneminden kurtardığın, azat ettiğin kullarından eyle. Allahümme amin, subhanike, Allahümme bihamdik hamdik, eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruka ve atubilek ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.